Sabah 94 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncelin Edebiyatı'nda bugün Nedret Kılıçeri Hocamızla birlikteyiz. Merhaba Hocam. Merhaba hocam. Merhabalar. Nedret Hoca İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünde çalışıyor. Ee, ve kendisiyle bugün e, Flaubert, Mustafa Flaubert üzerine e, konuşacağız ve haftaya da bu Flober programımızı Madame Bovary ile e, devam ettireceğiz. Buyurun hocam söz sizde. <gülüyor> evet, çok teşekkür ederim. Bir kere e, öncelikle Flo gibi bir e, edebiyat devini e, ağırladığınız için de çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. E, gerçekten edebiyat tadı açısından, yazma deneyimi açısından çok önemli bir insan, çok önemli bir yazar. E, başlı başına bir e, nasıl diyeyim bir edebiyat e, kalesi gibi görüyorum ben. E, hele bu fırsat, e, bu fırsattan yararlanıp biraz e, tekrar okudum. Ee, inanılmaz doluluk, inanılmaz bir e, mimari var yapısında. Şimdi e, kısaca e, Flaubert'in e, zamanını e, anmak açısından 1821-1880 arası, yani tam e, 1821 doğduğu zaman bakarsak e, romantizmin en e, parlak olduğu zaman, e, en büyük bir moda e, eşit romantizm. Fakat 1880'lerde artık toplumun e, iyice, yani ölümüne ölüm dönemi romantizmin ölümü tabii ya yok Flaubert'in ölümüne bakarsan 1880 de evet. ölüyor tamamıyla artık o dönem Zola'larla Balzac biraz tabi Balzac daha 50'lerdir onun en parlak dönemi ama bitirdiği dönem artık romantik etkisi yok onun içinde belki evet gerçekçiliğin kurucularından diye de tanımlanmasını anlayabiliyoruz. E, Ruanda doğuyor. Parisli bir yazar değil. E, ve büyük ölçüde de zaten Paris dışında yaşıyor. E, cerrah bir ailenin içinde ve büyük bir burcu ailesi aslında. E, mal varlıkları var. E, hatta babası, babası cerrah değil, bir hastanenin de baş cerrahı. Onun içinde hep böyle Flaubert'in bu Madame Bovary olsun, işte Frederic Moro olsun, bunların ruhlarının içine giriş çıkışlarını hep neş elinde Neşter'le kişilerini <gülüyor> ele almıştır diye o metafora hep kullanırlar Neşter metaforunu, kalem eşitleri. Öyle de karikatürleri vardır. Ee, Özel dikkatimizi çeken bir özellik çok genç yaşta yazmaya başlıyor ve çok genç yaşta gözlemci bir e genç bir çocuk. Babasına gelen ziyaretçilerde, mesela boş Kafalı hanımlar, hırslı insanlar, boşboğaz erkek adamlar bunları hep not ediyor. Ve on, daha 15 yaşında çekmeleri tıkış tepiş notlarıyla dolu. 1836'da evli bir hanım olan Eliza Şilezenger'le bir olanaksız bir aşk, 15 yaşında o zamanda da, ona kapılıyor. Daha sonra bunu 30 yıl sonra kitaba dökecektir. O da meşhur duygu eğitimi olacaktır. Evet. Ee, bir dönem Paris'te hukuk için e, hukuk okumaya geliyor ama gerçekten e, hem aklı edebiyatta yazmakta hem de e, sağlık sorunları var. E, Sara krizi gibi bir şeyler geçiriyor. Felç gibi bir şey geçiriyor. E, ve babasının ölümünden sonra da Kruasya'ya yerleşiyor. Mal mülkü var. Orada bir arazileri var. Bunların özgür parası var ve olduğu gibi kendini yazmaya veriyor. Bu çok önemli. Bu Münzevi, Keşiş gibi bir yazarlık e, tarzı var yaşama biçimi oluyor evlenmiyor ama Louis Cole ile bir ilişkisi var ancak o hani kendini yazıya vermesi yaratıma vermesi o Madame Bovary'de Madame Bovary'de denediği o hani üslüpli stille mücadelesi gerçekten bu yalnızlık ortamında, inziva ortamında besleniyor. 1849-50'lerde bir doğuya yolculuk görüyoruz. Doğu, Doğu çok büyük bir tema o dönemlerde. Siz edebiyat, e, Türk edebiyatında <gülüyor> da çok çevirilerle geldi tabi. E, Balzac, Nerval, e, bunlar doğusuz yapamıyorlar. E, bu da Maxim Dükanla. E, Filistin'e geliyor, Türkiye, Anadolu'ya geliyor. Türkiye sadece e, İstanbul değil, Mısır, e, Yunanistan. Sonra 1858'de Tunus'a geliyor ve Kartaca harabelerinde gerçekten e, büyük bir e, hem doğa teması artı tarih öncesi onda büyük bir açılıma e, yol açıyor. Ve e, biz... Daha çok bu Kartaca harabelerini yazdığı, Kartaca'nın tarihini yazdığı bir kent olarak barbar dünya ile barbar ticari işte kabilelerle işte akımlarla mücadelesini yazdığı hikaye Salambo. Orada bir doğulu kadın imgesini de görüyoruz. Müthiş kanlı betimlemeler var ve böyle bir bir Doğu e, şeyse, e, tematiği kendini bu şekilde ifade edecektir. Yine Salamboy'la e, ilişkilendireceğimiz bir başka yine böyle tarihsel, mitik e, bir konuyu ele aldığı, Saint Antoine pardon e, ermiş Antonius ve Aziz Antonius ve şeytan diye Türkçe'ye çevrilmiş. Evet. E, Antoine'ın Antoine hikayesi bunu üç kez kaleme alıyor. Aslında Saint Antoine yani Aziz Antonius'a e, yer verdiği bu e, manzum bir hikayedir bu. İlk 1849'da yazıyor ondan sonra zaten e, Madame Bovary'de de bahsedeceğiz. Sonra Madame Bovary'yi kaleme alıyor çünkü çok e, lirik. Ee, bir ağırlıklı böyle ağdalı bir e, yazısı vardır. Sonra 1856'da ve 1873'te işte ele alıyor. Üç versiyonu vardır bunun. Burada da e, tamamiyle felsefi bir e, işte hani Faustin yendi aslında. Tamamiyle bir Faust e, hikayesi gibi düşünelim. Beden, ten, arzu bir tarafta, e, şeytan bir tarafta, e, bir de ruh e, ruhun işte e, direnmesi Biliyorsunuz Aziz Antonius ilk e, münzevilerde, manastırları e, içine kapanmayı oluşturmuş diye duymuştum bununla ilgili. Hmm. Bir, e, sanat tarihçileriyle konuşurken ilk, ilk inzivayı önerenmiş. Bu yani dış dünyanın e, isteklerine, e, kendi isteklerine dış dünyaya hayır deme, e, er deme. E, o açıdan bu ikisini e, bir yere koyuyoruz. Fakat ondan sonra hani ne oluyor toplumun içinde neleri yazdı dediğimiz zaman belki duygu eğitimiyle başlamak lazım. O da 1867'de. Hocam ona yani geçmeden duygu... önce bir ara evet. verelim isterseniz. Tamam, tamam. Ne çalalım bugün ne isterseniz? Ee, şimdi biraz Fransız edebiyatı olduğu için Fransa'da kaldım. Bir de daha çok Emma Bovary'nin... Hani, Florbelli özdeşleştiğini de düşünürsek, e, her şeyi istiyordu diyen Patrick Bruel'in bir şarkısı aklına geldi. Her şeyi <gülüyor> istiyordu. Böyle bir arzu nesnesi bir kadın <gülüyor> gibi. Çünkü Patrick Bruel de e, ondan azıcık yakınıyor gibi. O da dinleyelim isterseniz. Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Bugün günün ve güncelin edebiyatında Nedret Kıvılçeri Hoca ile birlikteyiz ve kendisiyle Kısafloberi konuşuyoruz. Programın ilk bölümünde hoca kısaca Floberin hayatından bahsetmiş ve bununla birlikte yazdığı eserlere değinmiş. Ve en sonunda duygu eğitimi, duygusal eğitim ya da Cemal Süreyya'nın değişiyle <gülüyor> gönül ki yetişmekte. <gülüyor> Kalmıştık. Evet evet ee, ben bu terimin üzerinde de durmak istiyorum aslında dediğim gibi içerik olarak bu şeyin Frederick moro kişiliği içindek personajı içinde aslında biz Flöber'i tanıyoruz bu Eliza Schlezengele kapıldığı dönemdir burada da evli bir kadın var şimdi gönül eğitimi duygusal eğitim Edukasyon Santimental aslında Fransız dilinde bir deyimdir. Genç erkeklerin kendilerinden büyük, evli olabilir, dul olabilir ama deneyimli bir kadınla yaşadıklarıdır. Böyle bir anlam içeriği var bunun. Dolayısıyla... Frederick Moron'un da hayatına baktığımız zaman, birazcık da Madame Bovary'deki Leon Dupuy'nin hayatına baktığımız zaman, kendinden yaşça büyük bir hanımla aslında duyguları eğitiliyor, Hı -hı. <gülüyor> erkek olmayı öğreniyorlar. <gülüyor> Öyle bir anlam şeysi vardır, karşılığı vardır. O anlamda gönül ki yetişmekte aslında yetişen yani bildiğimiz romandır aslında. Onu güzel vermiş. <gülüyor> Cemal, Cemal Şüreyat <gülüyor> Evet, evet. Yetişiyor aslında. O roman dediğim gibi. Burada aslında e, Frederic Moreau'dan e, etrafındaki dünyaya bakmak lazım. Bu tamamiyle hayal kırıklığı yaşayan bir kuşağın hikayesidir. 1848 devriminden sonra bir genç bir jenerasyon e, görüyoruz. E, burada e, birazcık e, bu Burjuva ataleti, burjuva kısırlığı, iktidardaki iktidarla olan çıkar ilişkileri, ödün verme, sıradan e, aşkların pazarlıkları, yalandan çözümler. Bunlar toplumu e, karakterize eden özelliklerdir. Nitekim bunların taşra versiyonunu da e, Emma Bavare'de görüyoruz. E, burada e, yine bir e, hayaller çok çok öne çıkar. E, hep böyle bir Gezgari yerde palmiye gördüler mi, Madam Arnu Bunlar hemen filleri, develeri düşünürler. O bir doğu doğu çekiciliği vardır, çekimi çekilirler. Daha sonra hemen bu dönemden sonra biz. Madame Bovary'i görüyoruz 1857'de yayınlanıyor. Madame Bovary zaten başlı başına bir hayal kırıklığının bir kadının e, e, trajik e, hikayesidir aslında. Orada da benzer bir biçimde Emma Bovary çevresinde e, kurulan dünyayı e, görü, görüyoruz. Şimdi e, üç tane e, hikayesi var. Ondan bahsetmeden olmaz. Ve bu üç hikaye ya da üç öyküden e, e, özellikle temiz yürek ya da saf bir yürek diye çevrildi. İnanılmaz güzel bir e, e, bence bir başyapıttır. E, zaten en çok hani, onu okumamız e, gerektiğini söyler. yani O Bovary'den ne okuyayım? Flaubert'den ne okuyayım? Dendiği zaman buradaki bir felisite karakterini edebiyata kazandırmıştır. E, Flaubert bu cahil, iyi niyetli bir kadın. Fakat e, müthiş bir e, fedakarlıkla Madame Oben'in ailesinin e, içinde kalıyor. Çocukları e, yetiştiriyor, onlar gidiyor. Yapayalnız kaldığı zaman da bir papağana e, sahip oluyor. Papağan ölüyor ve papağanı dolduruyor. Buradan da Julian Barnes'ın Flaubert'in Papağan'ı e, romantizmiyle evet. bir evet. entertekstüel e, bir e, ilişkisi de vardır. Saf ve cahil bir kadının. Son döneminde o papağanı kutsal ruh gibi başucuna koyar. Onun gibi algılamasıyla hem ironik hem trajik bir anlatıyla edebiyata çok çok güzel bir içli bir hikaye kazandırmıştır. Ben son olarak tabii bu var ile Peküş'e ya da Türkçe'ye çevrilmiş adıyla bilir bilmezler bilir bilmezler evet. bilir, bilir bilmezler Erdal Özün, rahmetli Erdal Özün önermesidir. Biz şimdi bu var ile peküşe dersek bunu kim anlayacak, <gülüyor> nasıl alacaklar diye tasinicilerle konuşurlar ve bilir bilmezler de çok uyumuştur. Bunlar iki tane bu var ile peküşe iki arkadaş emeklilik yaşı gelmiş aslında iki kafadar. parkta tanışırlar ve da bir çiftlikte bir dizi deneyime girişirler. Bence Flaubert'in e, yapıtının e, ana omurgasını oluşturan bu bönlük, e, budalalık, e, kendini dünyanın merkezi zannetme gibi bu bu ironi, ironik e, bakış açısının e, şahikasıdır diyebilirim. E, bunlar e, tarıma el atarlar. E, berbat olan ürünler. Ürünler, oraları çok güzel anlatmıştık. Yüksek sesle gülersiniz. Ee, hmm. derken hayvancılık yapalım derler koyunları telef ederler yani <gülüyor> her ele attıkları müthiş bir e, idealizmle ele atıyorlar fakat gelinen nokta hüsran Sonra e, okuyalım diyorlar. Felsefe, bilim ve ahlak, e, din okudukça okurlar, okudukça okurlar ve tükenerek serseme dönerler. Sonra ya biz niye çocuk yetiştirmiyoruz? Bu kadar aydınlanmacı felsefeye sahibiz, her şeyi biliyoruz. E, bir iki tane şey alırlar, e, yetimhaneden çocuk alırlar. Çocuklardan ikisi de tembel teneke ve böyle baş kaldıran berbat iki çocuk, çocuğa dönüşürler. Dolayısıyla ele aldıkları her alanda bir başarısızlık görürler ve hakimya deneyleri vardır. Hakikaten okuması ayrı keyif. Böyle bir iki, iki kafadarın hikayeleri. Bunlar da aslında yazmandırlar. Bir tanesi yazmandı Sonunda tekrar yazman olarak kopist, kopist olarak kendilerini <gülüyor> bulurlar. Ee, eski işlerinde bulurlar. Böyle bir e, tutku e, hikayesidir. Ama e, dediğim gibi budalanın tutkusu, aptallığın tutkusu ne kadar olabilirse o. Hı -hı. Hocam bir de Flauber'ın mektupları da önemli sanırım değil Aa, evet. mi? Evet. Şimdi e, aslında bugün daha çok e, tabii bu yapıtlar üzerine Edim çok mi? şey yapıldığı için bu e, düzenli olarak e, yazışmalarını e, ele alıyorlar. Hatta son e, bir e, yayıncı yani yayını hazırlayan kişi Louis Cole ile yazışmalarındaki e, inanılmaz e, hayata bağlı hani bu müzevi müzevi diyoruz ya müthiş e. hayata bağlı. Acayip bir hayat enerjisi var. E, böyle belden aşağı konulara meraklı ama öte yandan bu edebiyat e, Kurgusundaki o hani tarafsız duruşu, işte gerçekçiliğin babası da ondan böyle gerekçelendirilir ya. Tarafsız, nesnel, evet. mesafeli bakışı. O ikisinin arasındaki ilişki mesela çok kurcalıyor. Sürekli olarak yeni yayınlar çıkıyor. Bu mektupları çok çok önemlidir. Gerçekten çok önemlidir. Bir de şey, çalıştık yani... Sürekli eskizler gibi çalışıyor değil mi? Ee, çalışma evet, şekli, evet. kelimeler, ya. metinler üzerine düşünmesi... Yani mesela Bunlar da e, Flober çalışmalarında kullanılıyor mu hocam yani tabi e, tabi e, bütün e, şeyler eskisleri vei çizi, çizi, çiziktirdiği her şey hem yayınlanıyor hem de bunların merkezleri var e, Mesela bu demin bahsettiğim ya ermiş Antonius hikayesinde üç tane varyant var yani üç tane e, eser var el yazmaları karşılaştırılıyor çok çalışılan bir, e, bir yazar hala. Evet, aslında bir nevi mimar gibi bir metni nasıl inşa ettiğini de bu sayede görebilir hale geliyoruz. O mimari özelliği çok belirgin. Ben bir de matematiği çok hissettim. Özellikle Madame Bovary'den konuşacağız diye onu tekrar okurken gerçekten böyle bir personajı ortaya koyuyor arkasından İlerideki bir sayfada çıktı zaman a tamam tamam diyorsunuz yani o matematiği çok rahat e, hissediyorsunuz bir ikincisi de müzik e, yani biz, özellikle Madame Bovary'de senfoni etkisini çok e, vurgular araştırmacılar gerçekten e, mesela bazı e, bir yerde Emma, Bo Emma Bovary ile e, Rodolphe'in o duygusal bir böyle flört sahnesi vardır. Araya e, valinin e, ya da belediye başkanının konuşmaları karışır. O çok sesli yapıyı inanılmaz güzel verir. Böyle beylik bir siyasi söylemin e, bir propaganda gibi böyle bir sıradan bir söylemin arasında çok sıradan aşk söylemini karıştırır. Mesela onların çok sesli sunulması yine e, müzik, müzikal etkisi etkiyle ilişkilendirilir. Evet e, hocam siz e, Artık sona yaklaşıyoruz ama ben şunu da rica ediyorum sizden tabii yıllardır üniversitede çalışan birisi olarak ve Türkçe'de Flober'in bütün eserlerine neredeyse yani mektuplarının da bir kısmı yayınlandı nasıl bir sırayla okusunlar Flober'i dinleyicilerimiz böyle bir öneriniz olur mu siz ne önerirsiniz <gülüyor> yani ben öncelikle Tabii Madame Bovary'yi öneririm. Madame Bovary ile e, e, e, belki duygusal eğitim, duygu eğitimi beraber gidebilir. Ama mesela yazmak ve bu adamın yazma e, tutkusunu anlamak için mutlaka yazışmaları e, hmm. devreye girebilir. E, Ermiş Antonius da e, bir e, hani romantik dönemde nasıl bir epik yap, epic e, e, damarı yakalamaya çalışmış. Onu e, kala görmek isteyen yazma meraklısı bir e, okur için mutlaka ilginçtir ama belki duygu eğitimiyle e, Madame Bovary'yi başa koyup e, ama olmazsa olmazım benim tabii ki bilir bilmezler. Evet <gülüyor> o, onu <ki>. okumadan <gülüyor> <Evet, gülüyor> Flaubert <evet>. okumuş sayılmıyoruz. <gülüyor> evet evet gerçekten e, çok çok ilginç bir yapıttır. Yüksek sesle güllünebilir yani. Ben öyle bir deneyimim var. <gülüyor> <gülüyor> evet hocam çok teşekkür ederiz ama sizi bırakmıyoruz tabii ki <gülüyor> haftaya da Madame Bovary'i konuşacağız Evet, evet, evet şu, şu kadının hikayesine yakından bakmaya çalışalım o da müthiş bir gerçekten bir mimari bir yapıt evet, Sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Ben şunu düşünüyorum. Flaubert yazısında belki yazarlık deneyimini, yazarlık eğilimini ve yazarlık tutkusunu görmek de çok ilginç. Şimdi bu dönemde gerçekten yeni yazarlar, yeni yazma deneyimleri çıkıyor. Bence Flaubert'in böyle bir olmazsa olmaz bir bir okuma listesinde yer alması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle yazmaya meraklı Arkadaşlarımız için e, ya da edebiyat dili mesela edebiyat dili nasıl bir edebiyat dili nedir sorusu varsa kafamızda bir, bir tez yazıyoruz bir, bir araştırma yazacağız. Bir flobere okumadan bence olmaz gerçekten o duyguyu çok iyi veriyor yani tartılmış e, her bir benzetme her bir e, satırın arkasından gelenle arasındaki ilişki. Onları hissetmek açısından Flaubert'in yazısı çok özel bir yazı. Gerçekten çok derinlikli bir düşünceye çağırıyor insanı. Evet, çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. E, haftaya haftaya Flaubert'in Flaubert Madame Bovary'sinde tekrar buluşmak evet. üzere diyelim şimdiden. Evet, evet. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Günün ve Güncelin Edebiyatı.